Ceza hakimine son müdafaa, Bismihi Sübhaneh. Altmış küsür sayfeden ibaret olan Karane kararnamedeki on iki sayfe, şahsıma ait kısmına karşı müdafaa'mdır. Kararnamede aleyhimizde zikredilen maddelere karşı, mahkemenin zaptına geçen müdafaaatımda kat'î cevapları vardır. Bu kararname namındaki asılsız ve vehimli ithamnameye karşı, 19 sayfeden ibaret itiraz namemi ve 29 sayfeden ibaret son müdafaatımı ibraz ediyorum. Bu iki müdafa, sorgu hakimlerinin kararnamelerinin bütün müheze noktalarını ve esas ithamlarını kat bir surette redd ile çürütüyor asılsız olduğunu gösteriyor. Yalnız burada bu kararnamenin istinat ettiği ve itham edenlerin nereden aldandıklarını, bu asılsız muahizeyi nereden iktibas ettiklerini gösterir beş umde olarak söyleyeceğim. Birincisi, Risale-i Nur'un 120 parçasından iki, üç, dört parçasında 15 fıkra'yı bahane tutup beni ve Risale-i Nur'u hükümetin prensiplerine muhalif ve rejimine karşı muarız ve emniyet idâhiliği ihlale eteşebüsü tamı ile gayet asılsız bir davaya el cevap. Ben de derim. Acaba umum Avrupa'nın malı müşterekesi olan medeniyet ve yalnız bu zaman ilcatına binaen hükümeti cumhuriyenin o medeniyetin bir kısım kanunlarını kabul etmesiyle o medeniyetin menfaatli değil belki kusurlu kısmına hakaiki Kur'aniye hesabına olan müdafaat ilmiyeme hangi suretle hükümetin prensibine ve hükümetin rejimine muhalif ve hükümetin inkılabı aleyhine hareket namı veriliyor. Acaba bu hükümet cumhuriye Avrupa medeniyetinin kusurlu kısmının dava vekilliğine tenezzül eder mi? O kusurlu medeniyetin İslamiyete muhalif kanunları eski zamandan beri hükümetin hedefi midir? Hükümete muarız vaziyet almak nerede? Bu bir kısım kusurlu medeniyet kanunlarına karşı hakayiki Kur'aniye'yi ilmi bir surette müdafaa etmek nerede? Kur'an-ı Hakimin ayatı kat'iyesiyle 1300 seneden beri milyonlar tefsirlerinde ve halen kütüphanelerde dolu tefsirlerde li zekeri mislu hadzil unseyeyn feli ummi hissudus ya eyühennebiy qul li azvajik fankihu ma tablakum ila ahir gibi ayetlerin hakayiki kutsiyelerini Avrupa felsefalarının itiraz ve tecavüzatına karşı 30 seneden beri yazdığım müdafaat ilmiyemi hükümetin inkılabına, prensibine ve rejimine muhalif kastı var diye beni itham etmek, öyle bir zahir garaz ve öyle bir esassız vehimdir ki, buradaki mahkeme-i taalluk etmeseydi, müdafaa ve cevap vermeyi layık görmezdim. Hem acaba, eskiden beri bu vatan ve millete zarar niyetiyle, Avrupa'nın dinsiz komiteleri hesabına ve Rum Ermeniler Cemiyeti vasıtasıyla dinsizlik ve ihtilaf ve fesat tohumlarını saçan mülhitlere karşı müdafaatı ilmiyem hangi suretle hükümet aleyhine alınıyor ve hangi sebeple hükümete bir taarruz manası veriliyor? Hangi insafla böyle dinsizliği hükümete mal edip ittiham ediliyor? Hükümeti cumhuriyenin kuvvetli esasları böyle dinsizlerin aleyhinde olduğu halde dinsizliği hükümetin bazı prensiplerine maledip benim vatan ve millet ve hükümet hesabına öyle müfsitlere karşı 20 seneden beri galibane müdafaat ilmiyeme dini siyasete alet ve hükümet aleyhine teşvik manasını vermek hangi insaf kabul eder ve hangi vicdan razı olur Evet değil bu mahkemeye belki bütün dünyaya ilan ediyorum ben hakayiki kutsiyeti imaniyeyi Avrupa felsefoflarına ve bilhassa dinsiz felsefoflara ve bilhassa siyaseti dinsizliğe alet edenlere ve asayişi manen ihlal edenlere karşı müdafaa etmişim ve ediyorum. Ben hükümeti cumhuriyeyi, ilcaat-ı zamana göre bir kısım kanun-u medeniyi kabul etmiş ve vatan ve millete zarar veren dinsizlik cereyanlarına meydan vermeyen bir hükümeti İslamiye biliyorum. Kararname namındaki ithamnamede Vazifesini yapan müstantiklere değil belki müstantiklerin istinat ettiği mülhit zalimlerin evham ve entrikalarına karşı derim. Siz beni dini siyasete alet etmek ile itham ediyorsunuz ve o itham zahir bir iftira olduğu ve esassız çürük bulunduğunu yüz delili kat'i ile ispat etmekle beraber bu ağır iftiranıza mukabil ben de sizi siyaseti dinsizliğe alet etmek istiyorsunuz diye itham ediyorum. Bir zaman cerbezeli bir padişah adalet niyetiyle çok zulüm ediyormuş. Bir muhakkik alim ona demiş: "Ey hakim, sen rayyetine adalet namıyla zulüm ediyorsun. Çünkü tenkitkârane cerbezeli nazarın zamanen müteferrik kusuratı birden toplar, bir zamanda tasavvur edip sahibini şiddetli bir cezaya çarpıyorsun." Hem, bir kavmin müteferrik efradından vücuda gelen kusuratı, o tenkitkar cerbezeli nazarında topluyorsun, sonra o perdeyle, o taifenin her bir ferdine karşı bir nefret, bir hiddet size gelir. Haksız olarak onlara vurursun. Evet, senin bir sene zarfında attığın tükürük, bir günde senden çıkmış bulunsa, içinde boğulacaksın. Müteferrik zamanda istimal ettiğin sülfato gibi acı ilaçları, bir günde birkaç kişi istimal etse hepsini de öldürebilir. İşte aynı bunun gibi mehasinin ortalarında bulunmasıyla ara sıra vuku bulan kusuratı setretmek lazım gelirken sen rayyetine karşı kusuratı izale eden mehasini düşünmeden cerbezeli nazarınla müteferrik kusuratı toplayıp ağır ceza veriyorsun. İşte o padişah, o muhakkik alemin ikazatı ile Adalet namına yaptığı zulümden kurtuldu. Gizli bir kuvvet, bir iltizam beni mahkum etmek istiyor. Ve her bahaneyi bulup bin dereden su getirmek gibi her bir çareye müracaat edip, kurdun keçiye bahanesinden daha garip bahanelerle beni itham altına almak ve mahkum ettirilmek istenildiğimi hissediyorum. Mesela üç aydır bu kelimeyi tekrar ediyorlar. S kürdi dini siyasete alet ediyor. Ben de bütün mukaddesata yemin ediyorum ki bin siyasetim olsa hakaiki imaniyeye feda ediyorum. Ben nasıl hakaiki imaniyeyi dünya siyasetine alet edebilirim? Ben yüz yerde bu ittahı çürüttüğüm halde yine manasız nakarat gibi tekrar edip ileri sürüyorlar. Demek bir iltizam ve her halde beni meskul etmek arzusunda bulunuyorlar. Ben de aleyhimizdeki mülhid zalimleri siyaseti dinsizliğe alet etmeleriyle itham ediyorum ve onların medar itamı olan bu müthiş manayı bildirmemek için bana isnat ettikleri sayit dini siyasete alet ediyor cümlesiyle setre çalışıyorlar. Madem öyledir, herhalde beni mahkum etmek istiyorlar. Ben de ehl-i dünyaya derim, bu ihtiyarlıktaki bir iki senelik ömür için lüzumsuz tezellüle tenezül etmem. Beşinci umde dört noktadır. Birinci nokta. Kararnamede kelimeler üzerinde oynanılıyor. Bir kelimenin kastiği olmadığı halde, bir manasında tariz çıkarıyorlar. Halbuki Risale-i Nur'da hedef bütün bütün ayrı olduğundan, kelimatındaki kaste makrun olmayan tarizler değil, belki tasrihler de bulunsa, şayan af-u müsamahadır. Bu noktayı izah eden bu misal mikyastır. Mesela. Ben bir maksadımı hedef ederek yoluma koşup gidiyorum. İhtiyarsız yolumda koşarken büyük bir adama çarpıp, o adam yere düşse, desem, efendim affet, ben maksadıma gidiyordum. Bilmeyerek çarpıldım. Elbette affeder ve gücenmez. Eğer kasti olarak bir parmağı o adama taciz suretinde kulağına iliştirsem, hakaret telakki edecek ve benden gücenecek. Risale-i Nur'un hedefi iman ve ahiret olduğundan, Harekatı ilmiye ve fikriyesinde, ehli dünyanın siyasetine çarpsa ve şiddetli kelimat bulunsa, şayane affı müsamahadır. Maksadımız size ilişmek değildir, hedefimizde yürüyoruz. Dünyada hiç misli görülmemiş bir haksızlığa maruz kaldım. Şöyle ki, son müdafatım ve üç itiraz namem ile, 20 cihetle katı delillerle 163. maddenin bana temas etmediğini ve 20 senede yazılan 120 risalemin içinde kendilerince medarı tenkit 20 kelimeden aşağı mahdut birkaç nokta bulunmasıyla ayrı ayrı zamanda yazılmış kıymettar ve menfaatli ve uhrevi ve Avrupa felsefalarının dinsiz ve mülhit şakirtlerine karşı Darül hikmet İslamiyenin İslamiyye'nin azalığı münasebetiyle hakiki ve ilmi müdafatım, çok zaman sonra icatı zamana göre kabul edilen Kanun-u Medeni'nin bazı maddelerine Yüz bin kelimat içinde, on-on beş kelimenin muvafık gelmemesi sebebiyle, hem benim mahkumiyetim talep edilmiş, hem mühim keşfiyat-ı maneviyye-i yüz yirmi kitab olan Risale-i Nur'un elde bulunan nüshaları müsaade edilmiş. Ve indel muhakeme bütün ilmi ve mantıkî ve kanuni iddia ve müdafaatım, esbab mucibe gösterilmeksizin, sebepsiz ve kanunsuz reddedilmiştir. 163. Maddi kanuniye asayişi ihlal edebilecek hissiyatı diniyeyi tahrik edenler mealiinde bulunan şu kanunun elbette bu hadsiz genişlik içinde bir tefsiri var. Elbette kuyudu ihtiraziyesi bulunacak. Yoksa bu madde bu geniş mana ile beni mahkum ettiği gibi bütün ehli diniyeti ve başta diyanet riyaseti olarak bütün vaizlere ve bütün imamlara bana teşmil edildiği gibi teşmil edilebilir. Çünkü yüz sayfeden fazla müdafatı kat'iye ve hakikiyem ile beraber, bana temas ettirilebilecek bir mana veriliyor ki, o mana her nasihat eden kimseye ve hatta bir dostunu iyiliğe sevk etmek için irşad eden herkesi, daire-i hükmü altına alabilir. Bu maddeyi kanuniyenin manası şu olmak gerektir ki, taasup perdesi altında muhalif bir siyaseti takip ve terakkiyat-ı medeniyyeye set çekenlere set çekmek içindir. Bu maddenin bu manada çok katı delillerle ispat etmişiz ki bize bir cihet-i teması yoktur. Evet bu madde bu manada tefsirsiz ve kuyudu ihtiraziyesiz ve garazkar istediği adamları onunla çarpmasına müsait udutsuz bir manada olamaz. Evet ben 10 sene nezaret ve dikkat altında ve 20 senede telif ettiğim 120 risaleyle bu kadar hakkımdaki tetkikatı Amerika neticesinde cüzi bir derece asayişi ihlal etmiş bir emare ne bende ve ne de orisaleleri okuyanlarda bulunmadığı halde ve 20 veciyle ispat ettiğim ve beni yakından tanıyan zatların şahadetiyle 13 seneden beri şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçtığımı ve hükümetin işine karışmadığımı ve tahammülü beşer fevkinde işkencelere tahammül edip dünyaya karışmadığım ve iman hizmetini bu dünyada en büyük maksat telakki ettiğim halde Said dini siyasete alet edip asayişi ihlale teşebbüse niyet ediyor diye beni 163. maddeye temas ettirmek, mahkum etmek bütün ruhi zemindeki adliye ve mahkemelerin haysiyetine ilişecek ve nazar-ı dikkati celbedecek hiç görülmemiş bir adliyedir kanaatindeyim. İşte Cihangir hükümdarların ve kahraman kumandanların küçük mahkemelerde diz çöküp, kemal-i inkiyat ile mutavaat göstermeleri, mahkemenin hiçbir cihetle zedelenmeyecek bir haysiyet ve şerefinin mevcudiyetini ispat eder. İşte mahkemelerin bu yüksek ve manevi haysiyetine dayanıp, hukukumu hürriyetle müdafaa ediyorum. Bir makale içindeki zararlı görülen dört-beş kelime sansür edildikten sonra, mütebakisinin neşrine izin verilirken, 120 kitabın birbirinden ayrı ve ayrı ayrı zamanlarda telif edildiği halde yalnız bir iki risalede şimdiki nazarlara zararlı tebehhüm edilen 15 kelime yüzünden 115 masum ve menfaatdar ve mühim bir kısmı Ankara Kütüphanesinde mevcut alıp iftiharla kabul edilen kitapların ele geçenlerinin müsadere ile mahkum edilmesi ruh zemindeki adliyenin şerefine elbette ilişecek mahiyettedir. Elbette mahkemeyi temyiz bu haysiyet ve şerefi siyanet eder. En ziyade temkid edilen ve umum kitaplarımı muaazeye sebebiyet veren 5 on mesele içinde en mühimmi gelecek bu iki meseledir. Lidvekeri Mülühavvil ünseyiin, Feli Ümihissüdüs ayetleridir. İşte benim ve kitaplarımın mahkumiyeti 5-6 meseleden en birinci bu iki meseledir. Ben hakiki, menfaatli medeniyete karşı değil, belki kusurlu ve zararlı mimsiz tabir ettiğim medeniyete karşı 30-40 seneden beri icazı Kur'anı esas tutup o medeniyetin muhalif noktalarını aşağı düşürüp medeniyetin acziyle icazı Kur'anı ispat etmek esası üzerine matbu ve gayrimatbu Arapça ve Türkçe çok kitaplar yazdım. İrsiyet hakkındaki kanunu medeniyinin Kur'an'ın bu iki ayetine muhalif maddelerini vaktiyle müvazene etmişim. Onların muannit felsefoflarını da ilzam edecek deliller göstermişim. Hükümeti Cumhuriyenin ilgaatı zamana göre kabul ettiği bir kısım kanun-i bir kısım maddelerini kabulden evvel bu meseleleri medeniyete ve felsefolara karşı yazmışım ve müdafaa etmişim. Kur'unu ula ve busta'daki zayi olan kadınlık hukukunu Kur'an-ı Hakîm gayet ehemmiyetle muhafaza ettiğini beyan etmişim. Şimdi bu iki meseledeki beyanatım Hükûmet-i Cumhuriyen'in kanununa muhaliftir diye 163. madde ile muahize edildim. Ben de Adliye'nin en yüksek mahkemesine derim ki 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayatı ictimayesinde en kutsi ve hakiki ve hakikatlı bir düsturu ilahinin 350 bin tefsirlerin tasdikine ve aynen hükümlerine istinaden ve bütün ecdadımızın ruhlarına hürmeten icazı Kur'an'ı Avrupa mülhitlerine karşı göstermek için iki nasıl ayeti 15 sene evvel ve 10 sene evvel ve 9 sene evvel üç kitabımda zikretmekliyim, beni şimdiki şerait dahilinde ve ahvali sıkıyem noktasında yaşayamayacağım bir mahpusiyete mahkum edip ve dolayısıyla bir cihette adeta idamıma hükmeden ve 115 risalemi, bunun gibi bir iki mesele yüzünden mahkum eden haksız bir kararı elbette ruh izeminde adalet varsa bu kararı red ve bu hükmü nakz edecektir. En ziyade bizi gayet hayretle nihayet bir meyusiyete düşüren şudur ki. İsparta'da habbeyi kubbe yapıp hiçbir hakikata istinat etmeyen evham ve ihbarata binaen hakkımda verdikleri karara karşı mezhebimizde yalana hiçbir cihetle cevaz verilmediğinden aleyhimde de olsa hak ve doğru söylemek mecburiyetiyle 120 sayfa kuvvetli ve mantıki delillerle kendimi müdafa ettiğim ve bu kanunla hiçbir cihetle temasım olmadığını ispat ettiğim halde. Bu müdafâtımı ve ispatımı hiç nazara almayarak, telif tarihiyle istinsah tarihlerini, hatta bir şahsa irsal eylediğim tarihleri dahi birbirine mağlata ile karıştırıp ve yirmi seneli kişi, bir sene zarfında olmuş gibi görerek, nakarat gibi, Isparta'daki evhamlı kararı, hem sorgu hakimlerinin kararnamesinde, hem makamı ı iddianın iddianamesinde, hem bizi mahkum eden mahkemenin son kararında aynen, Haklı müdafatımız nazara alınmadan tekrar edilmiş ve bizi mahkum etmişlerdir. Ehl-i hak ve hakikati titreten bu haksızlığın bir an evvel refi ve Risale-i Nur'un masumiyetinin ilanını şiddetle adliyenin en yüksek makamı olan mahkemeden beklerim. Eğer pek haklı ve kuvvetli bu feryadımı, farzı muhal olarak adliyenin yüksek makamı işitip dinlemezse, şiddetime yusuyetimden diyeceğim. Ey beni bu belaya sevk edip bu hadiseyi icat eden mülhid zalimler! madem ve her halde manen ve maddeten beni idam etmeye niyet etmiştiniz, neden umum mazlumların ve biicarilerin hukuklarını muhafaza eden adliyenin çok ehemmiyetli haysiyetini rahnedar edecek entrikalarla, dolaplarla adliyenin eliyle yürüdünüz? Doğrudan doğruya karşımda merdane çıkıp, senin vücudunu bu dünyada istemiyoruz demeliydiniz. Sorgu hakimlerinin dört aya yakın bir zamanda 117 adamın isticvabı ve tahkikatı ile meşgul olduğu bir meseleyi bir buçuk günde ağır ceza mahkemesi gayet satiği bir nazarla bakıp onların içindeki noksan ve hataları görmeyerek ve bir akademi heyeti muvaficesinde izah ve ispat edeceğimi iddia ettiğim. Risale-i Nur'daki mühim keşfiyatı maneviyeye ait ilmi müdafaatım esbabı mucibe ile ret ve cerhedilmeksizin sati bir nazarla hükümde isticlal ettiklerinden hakperest ve adaletperver olmalarına bu sati nazar sebebiyle pek yanlış olan bu kararın isabet-i kanuniyesi olmadığından mucibi tetkik ve nâksdır. Netice bu bapta duruşma evrakının ve bilhassa müsadere edilen matbu ve gayri matbu risalelerimin tetkik ve mütalasından anlaşılacağı üzere ilmi ve mantıki ve kanuni bütün itirazat ve müdafaatın nazarı teemmüle alınmamış. Gerek sorgu hakimliğince ve gerek mahkemece esbabı mucibe gösterilmeksizin delilsiz ve kanunsuz indiği mütealalarla açıktan reddedilmiş ve bu sebeple 30 senedir Avrupa felsefelerine ve medeniyetin sefih kısmına karşı Türk İslam hukukunu müdafaa eden ve tılsım-ı kainatın muammasını açan ve manevi keşfiyatı havi risalelerim müsaadere olunduktan başka ahvali sıhhiyem noktasında tahammül edemeyeceğim cismani ceza ile mahkûm edilmiş olduğumdan gerek yukarıda serd edilen sebepler ve gerekse iddianameye karşı verdiğim itiraznamem ve son celseyi muhakemede esasa dair beş umdeyi havi tahriri takdim ettiğim ikinci itiraznamem ve son müdafatımda tafsilen izahata ve ilmi ve kanuni sebeplere ve indet tetkik tesadüf buyurulacak nevakıs-ı kanuniye binaen pek açık ve salih bir surette mağduriyetimi istilzam eden bu hükmünüzün nakzile adaletin izharını heyetinizden beklerim. وَأُفَوِّضُ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ der, tevekkülle Cenab-ı Hakk'a iltica eylerim. Sâbık yüz küsur sayfeden ibaret, yedi safha müdafâtım, müteaddid defa mahkemede okunmakla beraber, müteaddid mahkemenin defterlerinde zapta geçmiş, bu gelecek tâsih layihası ise, daha temyiz evrakımız gelmediğinden okunmamış ve zapta geçmemiştir. Elbette o da zapta geçer.